izleyenler İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Çoğunuz biliyordur, ben Silifke doğumluyum. Orada kadınlar sık sık buluşurlar ve konuştukları genellikle çocuklardır. Bizimki şöyle yaptı, o şöyle oldu, böyle oldu. Yani benim gördüğüm kadarıyla kasabada erkekler akşamları kahveye giderler. Onlar da konuşurlar. Ama hiç çocuklarla ilgili konuştuklarını duymadım. Çocuklarla ilgili konuşurlarsa da ya övünüyordur veya da öyle bir tane patlattım ki aklı başına geldi falan şeklindedir. Şimdi bugün efendim genç babalar. Evet ben de babayım ama o kadar genç sayılmam. Ama burada genç babalar var. Bir babalar arası bir sohbet oluşturacağız. Hepsinin hakikaten çocukları genç. Konuklarım efendim tanıştırayım. ...Ceral Kadri Kınaoğlu. babasın, kimin babasısın? Dora diye bir kızın. <gülüyor> Dora diye bir kızın. İyi bir kızın. Ne kadar? 20 aylık. 20 aylık. Evet ve Levent Üzümcü. Ben de Ada ile Batu'nun Batu babasıyım. Evet. Ada e, 6,5 yaşında, Batu da 1,5 yaşında. Evet, evet. <gülüyor> Ve ada ilk karnesini aldı dedin Evet bugün ilk karnesini aldı. Aldı çok hoş. Ve efendim <gülüyor> çok e, siz belki ismini sürekli böyle yazılı olarak gördünüz. Ben ona Poyraz'ın payla, babası diyorum. <gülüyor> benim, e, yapımcım evet. Kendini ve tanıtmanı isteyeceğim. Yani her şeyden önce öbür tarafta olmak buradan daha kolaymış. <gülüyor> evet. Ben Poyraz'ın babasıyım. Polat Doğru ismi. Tamam. Bu programın da evet. yapımcısıyım. Kaç aylık? Poyraz 14 aylık oldu. 14 aylık oldu. Ve Emre'ciğim sen de kendini tanıtır mısın? Valla ben ne o tarafı ne bu tarafı bildiğim için benim işim herhalde en zoru. Benim ismim Emre Çizioğlu, avukatım, ile bir alakam yok. Canım babasıyım, 15 aylık. 15 aylık, evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyenler, şimdi ben kendi çocuğum doğduğu zaman biliyorum. Bir öncesi bir de sonrası diye düşünüyorum. Şimdi yani bir baba olmadan önce bir dönem var. Ee, şöyle hatırlarsanız eğer bir zamanlar baba değildiniz ve dünyaya bakış tarzınız vardı, ee, hayatı anlamlandırışınız vardı, yaşam farklı bir süreçleme içerisindeydi. O da bir bütünü bir sistemdi. Siz yine anlamlı bir dünya içindeydiniz. O anlamlı dünya içinde sizin hayatınız da anlamlıydı. Çaba veriyordunuz ve bir gün ya dedi, kucağınıza aldınız, baktınız. Ben babayım dediniz ve o andan sonra da sonrası diyorum ben buna ve şimdi sormak istediğim şu yani şimdi kolay zor zahmetli zahmetsiz şu veya bu şekilde hakikaten ilk sorum şu elinizde olsaydı bu önceye gitmek ister miydiniz? Çok zormuş bu ya. Keşke elimde olsa da artık baba olmasam. Böyle bir şey aklınızdan geçtiğinde nasıl bir duygu geliyor, nasıl bir düşünce geliyor? Onu merak ediyorum. Evet daha, daha ben istemezdim. yani Çünkü bunu herhalde evet diyenler şey olur. Yani. Ya çok isterdim, kafam şişti, mahvoldum, bütün hayatım alt üst oldu. Şu çocuktan önce ben bütün seçimlerimi daha rahat hayata geçiriyordum. Özgürdüm, istediğim saatte istediğim şeyi yapardım diyen cins... Bir baba ya da anne için fark etmez olmadığında çok renkli çok dolu başka bir hayatım vardı. Şimdi anlamlı ama bütün özgürlüğüm kalktı gitti gibi bir çile beyanında bulunabilir. Benim için hayır bana zaten bunu öğrencileri hissettirmişti. tiyatrodan bazı kurslarda ders falan verdiğimde böyle yaşça çok küçük olan çocuklara hocam keşke siz benim babamı, babam olsaydınız. Keşke sizin gibi babam olsaydı. Ben birazcık buralardan rolü aldım yani. Şevre'nin gazıyla baba oldum. Yani onlar evet bana onu yani o zaman bir baskı da oluşturuyor tabii yani. Demek ki iyi bir şey seziyor çocuklar. Yani böyle baba olunca biz de yürür gideriz. Açık hayatımız, hayatımız falan bir baskısı oldu üzerimde bunun. Ama çocuk olduktan sonra benim hayatımda bir şey fark etmedi. Zaten kontrol manyağıyım. Her saniyenin her günün her dönemin <gülüyor> ürünlerini ne yapacağım ne edeceğim ne kontrolüm altında geçtiği için hayatım <gülüyor> okumalar arkadaş ilişkilerim falan ve çocuk bunu dağıtmadı. <gülüyor> çocuk bu büyük okulun sıfırdan talebesi olarak huyu suyu inşallah güzel güzel bana da benzerse mutlu besin karşılıklı yürüyeceğiz <gülüyor> <yapacağız yani. gülüyor> Şimdi de yani o ben koltuğumda bir şey okurken karşımda kaka sandalyesinde o da bir <gülüyor> şey. okuma taklidi ay, yapıyor ay. öyle bir tipe girdi yani <gülüyor> bakalım. Evet, evet. Valla ben düşünemiyorum yani çünkü bir sani evlenmeden önce uzun zaman birlikteydik evlendikten sonra da bir uzun zaman çocuksuz birliktelik yaşadık <gülüyor> şimdi e, asla aklıma böyle bir şey gelmez gelmeyeceği için zaten ikinci çocuğu yaptık yani e, yani bundan geri, geri dönüşü yok biz buradan yürüyelim bari diye. <gülüyor> doğru doğru çünkü e, gerçekten birisini sevdiğinde o onunla yaşadığın o sevginin Büyüdüğünü, onunla yaşadığın o sevginin ürediğini gördükçe daha da bir mutlu oluyorsun. Bir de yani her ne olursa olsun, yaşamda yaşadığın ne türlü zorluk olursa olsun, eve geldiğinde son derece saf, son derece seni bekleyen ve senin sevgine gerçekten muhtaç ve bunun karşılığında sana dünyada hiçbir şeyin vermeyeceği bir mutluluğu konsantre halde verebilecek bir ailenin olmasını bilmek çok özel bir şey. Evet. Umarım ailesi olan herkes bunun ne olduğunu <gülüyor> anlar. <gülüyor> Çünkü bu zaten her ailede var. Yani onu anlayabilmek ya da anlayamamak noktasında ayrılırsın. Ailen seni, yaşadığın şeyler seni mutsuz da edebilir ama senin mutlu olmanın temeli sen nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşamandır. Belki bir aile olmadan mutlu olmayı tercih etmişsindir hayatta. Eğer seni bu mutlu ediyorsa ona devam edeceksin. Ama eğer sen mutsuz olma eğiliminde bir insansan ailenin içerisindeki durum seni mutlu etmeye yetmez. Hı hı. Sen zaten mutsuz olmaya gönüllüsündür. Yani. Onun için... Ee, ...aile buna bir katkı sağlamayacaktır. Evet. Her şey hayatta köstek olacaktır sana. Sevgili Levent'ciğim... ...filozofum benim. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum. Valla hocam ben 14 ay öncesini hayal meyal hatırlıyorum. Yani bu 4 <gülüyor> ay öyle bir gel, gelmiş... ...geçmiş ki üstümden. ben... E, ...şimdi siz demin söylerken... ...ya ah, nasıldı diye... ...böyle bir düşündüm. E, çok da hatırlamayınca dedim ki... ...demek ki böylesi daha iyi. E, bir başka düzlemde bir hayat yaşıyorum ben şu anda. yani O gün evet. yaşadığım hayatla bugünkünü aynı düzlem çerçevesinde değerlendirmek bana çok anlamlı gelmiyor. Öyle değil. <gülüyor> e, duygu yoğunluğu çok başka bir yoğunluk. Evdeki durum çok başka bir durum. <gülüyor> e, bir de adam yani bir kere baba dediği anda iş bitiyor. Ben gerçekten çocuk sahibi olduğumu hastanede çocuk doğduktan yaklaşık 2-3 saat sonra anladım. Yani. İlk bir böyle gülümser gibi oldu. Gülmedi ama refleksif bir gülümseme geldi yüzüne ve orada ben boşalmışım böyle. Şeyi anlıyorsun, evet diyorsun. Bütün hayatım bundan sonra bu gülümsemeyi yaratmak için de uğraşmakla geçecek. Evet, evet. Yani başka bir şey için uğraşmayacağım. Erek budur ve ilk kez bedava adam size onu gösteriyor orada. Ben ağlamışım falan böyle ve evet. şimdi bambaşka bir hayat yani. Emre... Ya ben de eski hayatıma dönmek istemezdim. Ya istemezdim derken aslında hani eski hayatla yeni hayat arasında çok da bir fark da olmadı. Yani aynı Ya o anladığım kadarıyla sen <gülüyor> bayağı doğa sporlarına giden kayalara tırmanan bir adammışsın. Eskiden öyleydim ama çocukken öyle çok misin? etkilemedi. Yani Hı. hani yaş, işler güçler daha çok etkiledi. Yoksa çocuk Hı. oldu diye ben bir yani bir yerden gitmekten vazgeçmiş değilim. Hı. Yine gidiyorum. Bazen Sanki tek eşin... tehlikeye riske girmez misin gibi falan algılamıştım ben. Doğru aslında öyle bir değişiklik oldu yani ben eskiden yaptığım riskli sporları şimdi yapmayı çok düşündüm herhalde en azından böyle bir fark oldu ne riskli spor hani en son ya başka Dağcılıklı. bir şey hani dağcılığın da ötesinde ne bileyim kış mı yaptın? <gülüyor> yani risk edince ben yani, de... nehir sporlarıyla ben daha çok ilgileniyordum. Rafting Raf, ha, tamam. Rafting rehberiydim. işte Eyvallah. kano rehberiydim. işte Hı. nehirde kano ile geçişlerimiz vardı. İşte, Çoruh bilirim diyorsun yani. işte <gülüyor> Çoruh eee yani bayağı bir nehirde gitmiştim. Deniz kaya yapardım. işte Hı. Ege Denizi'ni kano ile geçtik. E, 17 gün sürmüştü. Hani bir zamanlar o tip şeylerle uğraşıyordum. Yani şimdi onlarla uğraşmayı kesmiş değil mi? Daha doğrusu hani çocuk geldi ben artık bunları yapmamalıyım ya da ben artık başka bir hayat yaşayacağım falan gibi bir bir şey olmadı bende. Hı -hı. Ama biraz şekli değişti. Fakat şeklinin değişmesi de hani yani öyle hissettiğim için değişti diye söyleyeyim Hı -hı. daha çok. Yani o kadar risk, yani eskiden de böyle delin teki değilim hani o anlamda anlaşılmasın yani her gün atlar zıplar bir adam değilim. <gülüyor> Ama şimdi öyle bir şey yaparken iki evet. kere düşünürüm en azından öyle bir şey evet. söyleyebilirim yani. Evet. Şimdi bir sokak röportajımız var. Sokak röportajına sonra yani bir olacağız. Evet. Sizce bir çocuğun neden baba ihtiyacı var? Çünkü arkasında kuvvetli bir anladığının destek olduğunu sanıyor. Bir kere ilk eğitim zaten ailede oluyor. Babadan aldığı eğitim çok önemli bir çocuğun. Yani babası nasıl şeyler gördüyse ondan aldığı şeyler önemli oluyor. Onun haricinde dışarıya karşı kendini daha savunmalı hissediyor. Babasız daha savunmasız oluyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bir koruyan olmadığını hissediyor. Anneyi tamamlamak için. Güven unsuru olarak, sevgi unsuru olarak Babaya elbette ihtiyacı var. Bence bir çocuğun e, sevgiden, şefkatten yine babaya çok ihtiyacı var. Güven için. Bir yıllık bir baba olarak konuşayım. Bunu şimdi, şimdi daha yeni yakından anlamaya başlıyorum. Her şeyleriyle size muhtaçlar. E, hayatı nasıl hazırlanacaklarını tamamen sizden öğreniyorlar. Siz nasıl yetiştiriyorsanız aynen o şekilde büyüyorlar ve bütün uylarınızı kapıyorlar. Doğru bir şekilde yaşamak için babaya ihtiyacı var bence. bir yıllık babada konuştu. Orada. Ne de güzel söyledi değil mi? Ne de güzel söyledi değil mi? <gülüyor> hakikaten öyle. Ee, bir çocuğun neden babaya ihtiyacı var? Doğru. Ee, babanın farklı yeri, hakikaten babanın farklı bir yeri var mı? Ee, yoksa annede aynı şekilde götürebilir mi? Ee, bunu da ne düşündünüz mü? Tabii annenin farklı yeri var hocam yani. <gülüyor> annenin, annenin çok derin, çok anlamlı, çok farklı bir yeri var. Babanın bütün yani üstüne düşen bu büyük mutluluğu, bu resmi gerçekten bozmayıp ona belli katkılarda bulunmak. O sevgiden payını almak, sevgiyi onlara pompalamak. Yoksa onların arasında geçen, olan o şey her neyse... Yani babanın rolü ilk ikiye giriyor gibi duruyor ama baş figüran kadar derin bir uçurum var... Kutsallıkla normallik arasındaki uçurumlar kadar uçurumlar var. E biz modern adamlarız yani bu derinliği mümkün mertebe sevgiyle kapatmak. Ama yarışmadan ki mümkün değildir ama yani galiptir bu yolda mağlup. <gülüyor> <gülüyor> Yapsana anne yani. Doğru. Um... Değerli izleyenler, ben Polat ile 7 yıldır çalışıyorum. Ondan dolayı Polat'ın babalık öncesini de tanıyorum ve baba, baba olduktan sonraki <gülüyor> tavrı biliyorum. Hakikaten çok önemli, e, bu felsefi düşünce ve duygusal olgunluk bakımından çok önemli aşamaları da gözledim. Ve gelip benimle paylaşıyordu. E, ve e, Polat'cığım aslında rica edeceğim senin burada. Yani şimdi Poyraz ile Aslı Arası'nda olup biten bazı şeyleri. Yani mümkün değil hocam şeklinde anlattığını hatırlıyorum. Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Yani ben Celal'e orada sonuna kadar katılıyorum ama ben rolümün ve haddimin farkındayım. Onun çerçevesinde bir değerlendirme yapıyorum. Yani anneyle çocuk ilişkisi bir başka ligin maçlarından bir tanesi. Bizimle bir alakası yok. O e, yani ben 9 ay 10 gün falan taşımadım çocuğu ve doğana kadar da tamamen kadının anlattıklarının yalancısıyım. <gülüyor> yani burada bir çocuk büyüyor, şöyle hissediyorum, tekmeliyor falan filan kısmıyla ilgili benim hissettiğim hiçbir şey yok. O duygusal hazırlığı yapamadığınız için eliniz alana kadar da bir şey anlamıyorsunuz. Ama e, aldığınız an itibariyle şeyi görmeye başlıyorsun. yani e, O sistem çok başka türlü işliyor. Yani, i̇kisi birbirini gördüğü anda, hissettiği andan itibaren e, evet diyorsun. ya Yani doğa bunu hazırlamış, bana da burada bir rol biçmişler. E, ben de yapabileceğimin en iyisini yapmaya uğraşmalıyım. E, ve hakikaten baba olarak kendimi koyduğum yer burası. Ben... E, kapıcıyla hanımın arasında bir yerde diye değerlendiriyorum kendimi. Böyle ee, bir pozisyon. Evet çocuk beni çok seviyor. Onu görüyorum. Önce baba dedi falan böyle gururlanıyorum evet. ama bunların hepsi rüşvet. Yani <gülüyor> <gülüyor> annesiyle paylaştığını, benimle paylaştığı arasında dağlar kadar fark var. Ee, ben bu kadarıyla bir hayat kurmaya çalışıyorum. Sana en son geleceğim. Tamam. Deneyimli baba olduğun için <gülüyor> iki <sana> tane. <gülüyor> <gülüyor> Master programı <gülüyor> evet, yitirdim. Evet. doktora tezini verdim ben. <gülüyor> Ama evrıcım e, senin gözlemlerin nasıl oldu? Çünkü sen de aynı şekilde o hamilelik devresini yaşadın. Ondan sonra e, gördün yani bütün bu süreç içerisinde. Yani benim eşimin adı Ebru. Yani sanırım Ebru'nun e, anneliği hamile kalmasından iki ay önce falan başladı. Çünkü öyle bir vücut ve <gülüyor> ruh hali. Bir hazırmış, değil mi? <gülüyor> yani ruh hali o öyle bir moda geçti ki hani iki ay öncesinden ki bizim o zaman planımız bile yoktu. Hani sonra fark ettik aslında onun hamileliği daha önceden başlamış diye. Hamilelik sırasında onun geçirdiği işte değişiklikler vücudu değişiyor, ruhu değişiyor, hormonları her şey değişiyor. Ben dediği gibi demin Polat'ın da yani gerçekten sadece bir seyirciydim. Ben üstelik doğuma da girdim. Doğumdan sonra çocuğu alınca bile yani o kadar fazla ben de bir ışık yanmadı. Yani daha anlayamadım o heyecandan işte çünkü hiç alışık olmadığım bir durum tabii. Kim alışık olabilir ki zaten böyle bir şeye? Bana da bir gün sonra bir dank etti. Bir dışarı çıktım hava almak için. O sırada bir şey oldu. Böyle boş, benim de yani bir yarım saat falan neredeyse ağladım ya. Yani i̇nanamadım ne olduğunu. Evet. Ondan sonra da yani eve birisi geldi. işte tam e, anlaması uzun sürdü. Ben de bayağı jeton çok geç ben düştü. De. Yani düş ne evet. kadar düştü ondan da emin değilim ama Hı -hı. Yani hala da düşmeye devam ediyor. Her gün başka bir jeton düşüyor. Hiç böyle hiç bir, şey. bir jeton <gülüyor> atılmıştı. <gülüyor> evet evet evet. Şimdi iki deneyimden geçtim, onu çok merak ediyorum. Birincisi ve ikincisi şeklinde Levent'cim, evet. Yani biz, yaş, yaşlarımız çok yakın evriyle ikimizin birbirine. Hı hı. Ee, ve ben daha çabuk olgunlaşmaya çalışıp, bir türlü bunu becerememiştim hayatta kadın ve erkek arasında. Doğru söylerim. Vallahi çalıştım ya. Yani <gülüyor> elimden geldiğince çalıştım. Ne yer izleyenler bir gün. Hemen izici nasıl olgunlaşmaya çalıştığı diye program yapacağız. Yaparız. Bu değil mi? Çocuklarımızı bildiğimiz doğalca bir şey doğal <gülüyor> böyle bir durum oluyor. <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim yani. E, Hayat hep bizim için şeydi yani o, onu yaptı o insanlıkta bu kadar yani birbirini gözlemliyorsun ve diyorsun ki yani o şu kadar ilerledi ben de bu kadar ilerledim. Sürekli böyle bir hayatta o yaştan beri birlikte olmanın da getirdiği bir şey var. Sınıf arkadaşı. Sınıf arkadaşı gibisin yani o, o kitabı okudu o, o bilmem ne izmi öğrendi dur ben de şu izmi hani öyle bir şey var. Bir yarış gibi değil ama birbirini geliştirmeye yönelik bir kader. Hı hı. Ve hani çocuğu yapmaya karar verdik ve çocuğu yaptık ve bir anda hani. Ee, ben şeyi hazmedemedim küme düşmeyi hı hı. bulunduğum yeri. Mesela Polatla ile çok güzel hazmettiği ve gayet güzel söyledikleri şeyi benim için hazmetmek çok zor oldu. Çünkü biz evleneli 6 yıl olmuştu. Ee, toplam birlikteliğimiz 8 yıldır. Neredeyse 8,5 yıldır birlikteydik ve bir anda birisi geldi. Ve gelen birisi Ebru'nun içerisindeki bütün araç duygularla birlikte geldi. Hı hı. Ve artık Ebru senin... Ee, bir iki gün önce tanıdığın Ebu'dan biraz daha farklılaştık. Karım dilden beri anne oldu. Anne oldu ve bir farklılık bir farklılık ve ben dedim ki hemen burada maçı kaybedemezsin. <gülüyor> elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ebu da buna şahittir hatta bilenler de bilirler. Emzilebilmek yetimiz olmadığı için. Onun dışında elinden gelen her şeyi yaptım. <gülüyor> 21 gün hiç uyumadım. kaldım yerlerde ama hiç abi. yatağa yatıp da böyle bir uyudumu hatırlamıyorum. <gülüyor> Sürekli ada çok zordu uyumuyordu. <gülüyor> <gülüyor> ve ben yani sürekli altını değiştir Ebru sütleri çıkarsın sen ağzına sütü tık sabaha kadar başındayım. o sırada bir oyun yönetiyorum bir başka oyunda oynuyorum bir wow. televizyon dizisi çekiyorum hayatım dışarıda kabus gibi ama eve geldiğimde hani işte ben adaylıyım evet. ve burada elimden gelen her şeyi yaptım o çok zorlu travmatik dönemde evet. ben müthiş bir zafer kazandım diyebilirim evet en azından Ebru'nun gözünde. <gülüyor> Aa, bu çok çok önemli. Evet, Değerli, izleyenler. Sonra, tabii. Değerli izleyenler bu güzel sohbete kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Değerli izleyenler genç babalarla sohbetimiz devam ediyor. Ben Levent dönüyorum. Çünkü birinci, abayla olan <gülüyor> deneyimlerini dinledik ama şimdi Batu ile ne oldu? Onu merak ediyorum ben. Hakikaten oradan... işte ikinci ikinci çocuk geldiğinde tabii haliyle ister istemez hani e, sobayı bir kere tutmuşsun, öğrenmişsin artık neyin ne olduğunu. E, daha az yoğundum. Batu'nun doğumuna. Ve Batu yazın geldi. Şimdi yazın gelince bir çocuk daha böyle hani Şortlu bir durum oluyor. Daha rahat hani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve Batı bize e, adada kışın göbeğine gelmişti. Soğuk. Hani o sizin soğukta dolaşırken ki gerilmişliğiniz vardır ya. Vücudunuz üşümesin diye bütün kaslarınızı gerersiniz ve kapanırsınız evet. ve hani o. E, Batı da yazın doğdu. Şortlarla falan. Eee hey, umarım diyorsun. Yaktı. <gülüyor> ve yani ne bileyim. İstanbul'un en sıcak günlerini yaşarken Ağustos'un yazın son günü doğdu. Batı e, Adayı ilk gördüğümde Allah'ım ne kadar çok saçları var demiştim. Batu'yu ilk gördüğünde... Saçı yok bunun ya <gülüyor> Aradan bir buçuk yıl geçti. Değişen bir şey yok. Hala saçı yok Batu'nun. Evet. Ama o <gülüyor> çok güzeldi. Hayır, burada, burada lütfen ben söylemek istiyorum. Ee, biz Batu'ya küçük Buda diyoruz. <gülüyor> evet, küçük Buda. <gülüyor> küçük Buda. <Hakikaten> <gülüyor> hem ken hem böyle... Evet. Cabbar bir çocuk yani. Evet, doğru, doğru. Evet. Şimdi... E ...bana öyle geliyor ki... ...çocuğun gereksinmeleri evrensel... Yani ...hangi çocuk olursa olsun... ...gereksinmeler olarak baktığımız zaman... ...yani çocuk oyun bak ister... ...çocuk kanın doyurulmasını ister... ...çocuk sıcaklık ister falan... ...ama şimdi... ...babadan babaya... ...çocukla ilişkisi bakımından söylüyorum... ...gereksinmeleri farklı farklı... ...yansıyabilir... ...yani denetleme gereksinmesi... ...kontrol etmenin yanı sıra... Hayalini çocukta gerçekleştirme gereksinmesi, babadan babaya değişebilir ne kadar farkında, ne kadar olgun falan şeklinde böyle. O bakımdan yani çocuğun gereksinmelerinin farkında olarak çocukla ilişki kurma önemliymiş gibime geliyor. Böyle bir şey gözlediniz mi? Yani şimdi ben babayım süreci içerisinde bir yandan da çocuğu keşfediyorsun yani sadece aslında çocuk yoluyla kendini keşfetmeye başlıyorsun. Ben Çocuğun gereksinimlerinin farkına mı? varınca evet, evet, kesinlikle. Öyle bir ilişki kurmaya başlıyorsun. Kendi geçmişinle de kendi geçmişini de sorgulamaya başlıyorsun. Yani adayla batı doğduktan sonra neden bilmiyorum ben mesela geçmişimle ilgili birçok şeyi içimde halletmeye başladım. Halleme, halledemediğim şeyleri de halledebilmek için elinden geleni yaptım. Ee, doğduğum eve gittim. Kendi çocukluğumla ilgili, kendi yaşamışlıklarımla ilgili birçok kafamda eksik kalan şeyi çözmeye başladım. Ki onların şu ne yaşadıklarını anlayabileyim diye. Çok çaba sarf ettiğimi söyleyebilirim bununla ilgili kısaca. Yani. Yani, yani biraz da babalık aslında çocuktan öğrendiğim bir şey gibi değil mi? Hem kendi çocukluğunu ondan öğreniyorsun hatırlıyorsun. Tabii. Ve haliyle babalık. Baba da olmayı da aslında çocuktan öğreniyorsun. Yani o öğretiyor sana. Bendeki iyisi o çünkü... Ee, sanıyorum prototip bir babadan bahsetmek de mümkün değil. Ee, evet. Nasıl bir baba olacağına da o doğmuş olan çocuk karar veriyor. Abiciğim diyor sen tamam böyle düşünüyor olabilirsin ama çocuk olarak ben böyle bir ihtiyaçta değilim ve Nora e... hariç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani derse gelen hoca kazık değil. Yani çocuklar, derse gelen hocalar gibi yani. Öyle bir hoca gelir ki bu dersten çakılır yani. <gülüyor> <sonra> zor geçilir. <gülüyor> Hakikaten Dora çok kazık bir hoca değil. Belki yani, biriktiriyordur abi. Bilmiyoruz. <gülüyor> Ama yani işaretleri almak işte en kritik şey o herhalde. Yani işaret hangi nitelikte, ne zaman, nasıl bir davranışın içinde gizlidir. Tekrar eder mi, etmez mi? Onları okuyup ona uygun olan hikayeyi kendisinin yazarı haline sokarak tabii. Kendi hayatını kendisinin başarması mı sağlayarak ve onu en iyi şekilde izleyerek evet. ve gerekli noktalarda destekleyip alkışlayıp çok büyük bir dikkatle izleyerek evet. ulaşacağım gibi geliyor bilmiyorum yani işaretler Aynen. çok mıyım? Canın verdiği işaretler var mı? Yani can bana dünya nasıl çok ilginç bir yer olduğunu öğretti. En çok onu söyleyebilirim. Ben şimdi siz konuşurken düşündüm yani ne gibi anılarım var diye. Yani ben daha çok hani babalıkta tabii bir kitabı falan da yok. Yani bilmiyorum babalıkta nasıl öğrenilir onu da bilmiyorum. Ama ben canın takip etmeye çalıştım sadece. ona git, O gittiği zaman ben de peşinden geldim. Daha çok onu söyleyebilirim. Ee, yani mesela parka gittik işte parkta sallanırken e, sallandık. Eve geldik işte an, sorduğum zaman ne yaptın diye ki benim oğlumla konuşmayı falan bilmiyor. Bana işte parkta sallanırken gördüğü uçakları falan anlattı ki ben görmemiştim uçakları. Yani işte eliyle böyle falan diye işte uçak ona göz yapmış, gözleriyle onu yaptı falan onu anlattı. İşte plaja evet. gitmiştik, kum yiyordu yani bu aslında söylenecek bir şey değil ama hani yapma etme falan dedik ama dinlemedi. Sonra biraz da ben yedim nasıl bir şeymiş diye. Evet. Çok güzel bir şey değilmiş ama yani demek istediğim, yani Can'ın yaptığı şeyleri tabii ona zarar gelmeyecek şekilde ya da işte onu çok fazla kısıtlamayacak şekilde mümkün olduğu kadar ben yapıp onun arkasından gitmeye çalıştım. Yeni bir gözle bakıyorsun. ...dünyaya farkında olmadığı bir şekilde. Yani çok ilginç bir yermiştim. Ya. O evet. her şeye çok evet. e, sürpriz olarak görüyor. Her şey onun için çok yeni. Yani onu almaya çalıştım daha çok. Bir sokak röportajımız var. Sonra devam edeceğiz. Siz çocukken babanızın sizden beklentileri var mıydı? Elbette. Siz bunlardan mutlu muydunuz? Eee şu anda mutluyum. Her çocukken belki tam olarak değil ama Şu anda mutluyum. Vardı Ama ne yazık ki ben e, tam babamın beklentilerini karşılayamaya başladığım bir zamanda babamı kaybettim. Eee o yüzden şimdi çocuğumdan beklentilerimi Kendi yaşamımdan bildiğim için daha sınırlı tutuyorum. Peki siz babanızın beklentilerinden mutlu muydunuz? Tabii mutluydum ama başka da yapı kuruyordu üstünde. Zaman zaman. Tabii ki her çocuktan aileler bekler benden de beklentileri vardı. İstedikleri gibi yetişmeme, istemeleri. Siz bu beklentilerden mutlu muydunuz? Yani çok da rahatsız olmadım. Beklentileri benim kapasitemi aşacak şekilde değildi çünkü. Babamın benden her zaman beklentileri oldu. Siz bunlardan mutlu muydunuz? Mutlu değildim çünkü benim istediklerim daha farklı şeylerdi. Mutlaka. Çünkü her babanın beklentisi vardır, her annenin beklentisi vardır. Şöyle beklentisi... Yani kendisini tamamlamak istiyor. Acaba diyor ki benden yürüyen şey Acaba diyor benim isteklerime cevap verebilecek mi? Yahu düşündüğüm gibi bir insan olabilecek mi? Evet Peki siz bu beklentilerden mutlu muydunuz? E, bu beklentiler bazen çocuklukta bazen başarıya insan ulaşınca Mutlu olursunuz Ama başarısız olursanız Mutsuz olursunuz ve o zaman hiç büyümediğinizi çok küçük olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Evet, baya önemli gözlemler var değil mi? Tabii. Evet. Çok iyi röportajlar yani çok. Evet. Bayılıyorum bu konuların konuşulmasına, buradaki ciddiyete insanların yaşamlarındaki o en duygusal denebilecek konuya dair dikkatlerine... Yani bu bıktırıcı siyaset tartışmaları, bıktırıcı spor tartışmaları, insanların laf ola beri gele saçma sapan konuşmaları değil bu gerçekten yaşamlarının en derinden onları ilgilendiren bir konu olduğu için bir daha düşünmeye çalışmalarına, hayatlarına o en kritik şeyini hatırlamaya çalışmalarına bu özen gösteriş biçimi çok etkileyici işte. Ve evet. yani çocuğun tarihten dokuz getirmesi değil mutlu olmayı başarması <gülüyor> ve bu mutlu olmayı başardığında da dünyada kendi yeteneklerine ve bünyesine uygun ve yapmaktan zevk alacağı bir şey bulması ve bunun başarırken de biz bunu seyredip alkışlamamız <gülüyor> Yoksa hakikaten tarihten dokuz getirdi, aferin değil ama dokuz getirdim diye ağlıyorsa ben onu bilmiyorum, o büyük propoj. Işte. <gülüyor> Bir de de var yani, zor. <gülüyor> o mükemmeliyetçilerle o işi yürümez. Yani ben mesela bana soruyorlar, hani ne olmasını istiyorsunuz oğlunla, oğullarınızın, adam olmalarını istiyorum, başka hiçbir isteğim yok. Ama oku büyük adam ol değil, benim onlardan beklediğim. <gülüyor> hayatta başarılı olmayı herkes ister, hayatta çocuklarının başarılı olmasını her baba ister. Hayalini kurar. Ama olamadığı için bir hayat yok olmaz. Senin baban oğlunla ya da kızınla ilişkin kopmaz. Ne oldu? Oğlum başarılı değil. Ben onu bir daha görmem. Sen başarılı olamadın. Sen benim istediğim gibi olamadın. Bir daha gözüme görünme. Seni evlatlıktan reddettim. Türkçe'de müthiş. <gülüyor> 70'lerde zengin adam hep çocuğuna söyledi. O kızla evlenirsen seni evlatlıktan reddederim. Olmaz o iş. Yani o evlatlıktan reddetmek kolay iş değil. Çünkü sizi hayatta ölümsüz yapan şeydir çocuğunuz. Hı hı. Çünkü siz bir gün toprak olacaksınız. O da bir gün toprak olacak ama soyunuz devam edecek. Hı hı. İşte olay budur. Ölümsüzlüğün sırrıdır. Nasılsa bakarsanız hı hı. çocuk bir yandan da. Evet. Hı hı. Evet, çok önemli bir derin bir ilişkisi var. Polas daha sonra geleceğim sana. Babanın senden beklentileri var mıydı? Emre yani bu beklentiler konusunda neyin farkındasın? Özellikle can olduktan sonra. Ya bizde beklenti kısmı bizim hali daha çok anne ile alakalı bir durumdu. <gülüyor> Bir de anne oldu yani. <gülüyor> öyle, bekleme bekleyenle yani alakalı. Benden vardı tabii beklentileri. Aile olarak beklentileri vardı. Ee, e, ama o beklentilerde ne bileyim ben öyle bir işlendi ki diye söyleyeyim ya da ben de herhalde o beklentilere biraz benim de kafam yattı bir zaman sonra. Hmm. Yani bir kısım olsun karşıladığımı düşünüyorum o anlamda beklentileri. Peki Can'la ilgili şimdi benim ondan tek beklentim kendi istediğini yapabiliyor olsun. Yani hem o donanımda ve o kafa yapısında daha çok. Yani ne istediğini biliyor olsun. Onu daha çok isterim. Yani ne istediğini bilir bir oğlum olması herhalde en önemli şey olur. Ne istediğini bilen bir insan olması. Evet. Ve seçimlerini yaparken hayatta ne istediğini bilen bir insan olarak seçimler yapması. Evet. Öyle bir şey. Hayraz'ın babası. <gülüyor> Yani çok kısa süre içerisinde şeyi anladım. Bir şey beklemek çok kolay ve çok olası. Hiç fark etmeden de öyle bir durumun içerisine girebiliyorsun. Asıl iş onu beklediğinin farkında olup kontrol edebilmekte. Yani onu yapamazsan hakikaten bir çocuğun hayatını berbat etmek çok kolay. Yani... Ben onun iyiliğini istiyorum diye bir şeyin içerisinden çıkabilirsiniz. Ve gerçekten doğru onun iyiliğini istediğinizden eminim. Ama sizin hayatı algılayışınız ölçüsünde onun iyiliğini istiyorsunuz. Kaç tane faşist var iyiliğini isteyen insanların? <gülüyor> <Evet>. Ülkeleri <gülüyor> mahvettiler. Tabii. Kaç yani, tane faşist var? Ya, kaç adam, kişi darbe yaptı? Yani, adam i̇yiliğiniz için <gülüyor> diye. <gülüyor> Adamlar ülkeyi mahvetmişler. <gülüyor> o zaman <gülüyor> benim çocuğumu mahvettiler. Tariye gitmesine çok çok önemli de bir şey var burada. Kadın erkekle ilgili de bir şey var. Şimdi annelerle babalar arasında bir fark var. Daha doğrusu kadınla erkek arasında bir fark var. Kız çocukları e, erken olgunlaşmak peşinde koşarlar. Hemen görüverirsin, makyaj yapmaya başlar. Bir anda kadın gibi davranmaya başlar. Çocukkenki oyunları da budur. Hadi şimdi sen anne ol. Bütün amaçları budur, erken olgunlaşmak. Kadın hemen verir, olgunlaştıktan sonra da Yaşını sorarsan en zaman küçük söyler. Hemen geç kız olmaya çalışır. Bakarsın bütün hayatı artık genç kız gibi devam eder. Bir kere olgunlaşmıştır ve ondan sonra hep genç kız olmaya çalışır. Erkekleri de tam tersi. Bir türlü olgunlaşamaz, bir türlü büyüyemez. Geç büyür, sakalım çıksın diye dua eder ama hep hep geç, geç, geç, geç. geç. Bir kere de mı asla çocuk olmak istemez. Böyle bir sıkıntı var erkek ve kadın duası arasında. Yani sürekli kız çocuğu olmaya çalışan bir kadınla artık olgunlaşmış ve geriye iş dönmeyi düşünmeyen bir adam. Bunlarla da barışmak, bunları da çözmek gerekiyor. Hı hı. Sizin iyi bir baba olabilmenizin, iyi bir anne olabilmenizin altınız, altında bir parça da bunlar yatıyor. Bu sizin doğadan gelen bazı şeylerle hesaplaşmanız. Yani, yani, orada hı. biraz da bir biyolojik durum da var. Yani bizim çocukla biyolojik ilişkimiz aslında öyle çok sağlam bir ilişki değil. Kadının çocukla biyolojik ilişkisi ise var ve hep orada. Göbekten bağlı. Dolayısıyla tabii canım <gülüyor> yani... Dolayısıyla bir yerden sonra anne düşünmese bile çocuğun mesajını çok rahat alabiliyor. Sen akıl yoluyla bir şey yapmaya çalışıyorsun ve akıl yoluyla yapılan her işte olduğu gibi saçmalama ihtimali çok yüksek. <gülüyor> ee... evet. Bir noktadan sonra bu olay bize döner ama yani bu annenin ya. çok çok üstün olduğu, çok çok belirleyici olduğu o bağı yavaş yavaş dramatik bir biçimde. Evet. Yani Eksiz, kızımız olduğu için... anne değil ama. babasına daha yerde küfreden çocuklar vardır herhalde. Evet, tabii, tabii tabii tabii. Yani olay bize dönecek ama onun güzel dönmesi lazım. <gülüyor> abi, ben olabildiğince ilişkinin içinde olmaya çalışıyorum. Tabii mesela yani asla kendime tamam bu da annesinin işi diyerek yani... Hiçbir zaman özel anlarının arasına ne benim adayla ya da ile özel anımın arasında bunu girmediği gibi ben de girmiyorum. Hı hı. Özel bir şey konuşurken baba ben aşık oldum anlat oğlum hı hı. dediğimde mesela Ebru nasıl girmiyorsa ben de annesiyle konuşurken dalmıyorum araya. Hı hı. Ama sen baba olarak bir ilişkiyi mutlaka geliştirebilmelisin. Bir yerden bağlanmalısın ki ileride o bağlantı yerinden ilerleyebilesin çocuklar. Bir bağlantı kurmazsan yandım. Bu paneli açayım. Şimdi altı buçuk yaşında diyor mu abi? Hakikaten diyor mu? Ben baba ben aşık oldum. Bu, bu, bu, bu kaçıncı aşkı? Evet. <gülüyor> yani Çünkü yani e, hani evde sonuçta birbirinden gerçekten hoşlanan bir karı koca var <gülüyor> ve onların kadın erkek olarak ilişkilerinin ne kadar hani gittiğini görüyor. Mesela biz bazen sarılıp oturduğumuzda bizi uzaktan izlerken. Gıpta ile bize baktığını görüyorum mesela Hı -hı. Yani Gerçekten istiyor, gerçekten böyle bir şey umuyor hayatında. Hı -hı. Hayatı boyunca sevebileceği bir insanla birlikte olması ikisinin Hı -hı. içinde benim için çok önemli bir dilek. Evet. Ne hayatımda. kadar önemli değil mi bunu görüyor olmak? Bunu görüyor olmak ne kadar önemli. Ve bunu hiç görmeden dünya, yani o kadar çok insan var ki sadece benim toplumda değil dünyanın birçok toplumlarında. Ee, anneyle babanın böyle sıcacık ilişkileri içerisinde olduğunu görmeden. Ya bir şey aklıma geldi benim. Şimdi mesela ben kendi çocukluğuma baktığım zaman büyükleri böyle doya doya eğlendiğini görmedim. Yani bireysel olarak. Yani babanı Sırf zevk almak için ne bileyim bir oyun oynaması hadisesi. Yani kafa çekerler, nara atarlar falan hepsi bunlar rollerle ilgili öğüt falan deme hadisesi. Kahve, tavla, oynama falan. Ama böyle bir birey olarak bir şeyin peşinde kutma eğlenme. Ve böyle babayla çocuğun birlikte sırf eğlenmek için beraber olması hadisesi. O dikkatimi çekti. Siz görüyor musunuz çevrenizde, sizde var mı? Bunun farkında mısınız? Yaşatmak istiyor musunuz onu? Benim başıma çok kötü bir şey geldi bununla ilgili bu yasakta. Ee, ada gelip bana çamur attı. Ar çamur diyorum. Ee, kum attı. Islak kum attı kum. kumsalda. Ve e, ben de ona ıslak kum attım. O bana ıslak kum attı, ben ona ıslak kum attım. Böyle bir aramızda şey olmaya var. Eğlence. Sonra ada ağlamaya başladı. Oyunu bozdu. Oyunu bozdu çünkü bir anda çıkıp benim her yerim şey oldu dedi, kum oldu dedi. Denizin kenarındayız zaten. Gururu kırıldı bir şekilde. Yani yapamıyorsun bazen, ayarını tutturamıyorsun. Hmm. Oyun oynuyorsun, sen de ona tabii ki büyük birisi gibi davranmıyorsun bir yaşadığın gibi. O sana yaptıkça sen de ona yapıyorsun, buluyorsun birbirini falan filan. Yani bazen de böyle şeyler oluyor. Yani hmm. onunla arkadaş da olmaya çalışıyorsun. Çünkü hmm. zaten olmalısın. Nasıl hmm. karınla... ...arkadaş da olmaya çalışıyorsan... ...çocuğunla da arkadaş olmaya çalışmalısın. Evet. Çünkü arkadaşlık iyi bir müessesedir. Hı -hı. Hoş, güzel, hoş bir müessesedir. Çocuğunla ya da eşinle bunu yakalayabildiysen... ...ne mutlu. E ben de bu yolda giderken işte yani... ...aldığım kumun yüzüne sıvarken... ...bir anda ağlamaya başlayınca böyle bir kötü hissettim kendimi. Hı -hı. Böyle bir kötü tecrübem oldu ama bu tabii ki... ...benim adayla bu tarz yapmamın önüne geçmedi. Hı -hı. Hı -hı. Ama hatırlıyorum bunu. Hı -hı. Sen falan... Ben bol bol oynuyorum. Bol bol oynuyorum yani... Şu anda hayatımın en keyifli dakikaları da o oyunların olduğu dakikalar. Hı -hı. Ama e, içimde bir şey en azından şimdilik yani oyunun kontrolü onda kalsın ve o nasıl istiyorsa öyle oynamaya devam edelim. E, Davet, ediyor mu? Davet ediyor mu? Kerede ediyor mi? ve sadece etmiyor. Taciz de ediyor. Öyle mi? Yani Hı -hı. E, siz bir kere oyun oynamaya başlar ve gerçekten onun istediği gibi onun hoşlanabileceği şekilde oynamaya başlarsanız oyun bitmiyor. Hı -hı. şimdi bitse bile çocuk diyor ki tamam şimdi bitti biraz gidebilirsin dinlenebilirsin kafana göre takıl evde ama <gülüyor> bu, bu devam ben edeceğim. birazdan gerekli malzemeyi toplayıp geleceğim ve emin ol gene oynayacağız ve sen gene aynı keyfi vermek durumundasın. Zor bu. Evet, zor. <gülüyor> zor. Zor. Gerçekten zor. zor ama mesaj sürekli bu doğrultuda. Şimdi <gülüyor> Ve e, şeyden de haz etmediğini görüyorum yani. Ya tamam oğlum işte ben bilmem ne... Böyle bakıyor. Pardon ya, bir, Ne Sen soktun, niye yok ya. Sen soktun. yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Herkesten bir de başka <gülüyor> yapıyorlar. Anneanneyle Kesin. dozu başka, biçimi ha, başka. Anneyle, ha. benle, dedeyle. Kesinlikle. Yani Hepsi. müthiş kağıt dağıt dağıtıyorlar yani. Herkesle oynadığı <gülüyor> kağıt başka. Kesinlikle. Şöyle bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> e, Batu da, adı da Demek ki bütün çocuklarda anladığım kadarıyla öyle bir şey var çünkü Batı ve Adada çok iyi gözlemlediğim bir şeydi bu. Karşı tarafın onlarla ilişkilenip ilişkilenmeyeceğini, ne tarzda ilişkilenme, hani oynar mı ihtimal var mı hemen anlıyorlar. Kokusundan anlarım ben insanın durumu var çocuklarda. Var değil mi? Yanına yanaşmaz, o, eğer ondan bir oyun çıkmayacaksa uğraşmaz bile. Evet. Ama bir bakışını yakaladı, bundan oyun çıkar dediğinde bırakmaz, paçasına yapışır oynayalım diyor. Çok acayipler. Var diplomatik bir durum var. <gülüyor> var <değil mi? gülüyor> var var. Evet. <gülüyor> kısa bir aradan sonra Emre Can'la ilgili senin bu durumlar var mı yok mu ilişkinde onu merak ediyorum. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programında genç babalar sohbetlerine devam ediyorlar. Ara vermeden önce ben merak ettiğimi söylemiştim. Cam böyle baktığı zaman bundan oyun çıkar veya çıkmaz. Kesinlikle yani ben Leventoğlu'na kesin katılıyorum. Bizde de aynı <gülüyor> bir, şey bir şey var. Gözlemlediğim şey evet. mi de? Çünkü ben bir de biraz yani... Doğru laf bilmiyorum. Biraz bencil de bir babayım. Yani kendim oynamak istediğim zaman oyun oluyor. Öteki türlü hani zorla bir şey yapınca, yani onu çok anlıyor zaten ve oynamak da istemiyor. Ama oyun havasındaysam kesinlikle çok iyi anlıyor ve ben de onunla oynarken çok eğleniyorum. Yani bir hani oturayım da oynayayım diye değil de gerçekten oyun oynamak için oynuyorum. Ve o zamanki keyfi de çok başka oluyor. Evet, evet. evet. O keyif farklı oluyor. Kesinlikle. Değerli izleyenler, şimdi hem anne hem baba çocuğun hayatında kesinlikle etkili ve her birinin enerjisi farklı farklı. Birçok araştırmalar var bununla ilgili. Biz şimdi bu sohbet içerisinde birçok şeylere dokunduk. Ben başımdan geçen kendimin gözlediği bir öyküyü paylaşmak istiyorum. Boğaz'da bir kafeye gittik. Benim arkam Boğaz'a dönük. Ee, ve e, işte oturuyoruz e, 4-5 kişi var 3 bayan 2 erkek yeni bir çift geldi o masadaki de A Hakan geldi falan dediler Hakan da 4-4,5 yaşında oradan çocuğun adının Hakan olduğunu biliyorum kış zamanı paltası falan var gelince annesi falan çıkarıyor ve onun annesi beni tanıdı zannederim televizyon falan selamlaştık işte Hakan oturma durumunda birbirleriyle konuşuyorlar Tanıdık. Bunlar 35-40 yaşlarında genç çalışan bir pazar günü oluyor bu. O sırada Hakan büyük gemi geçiyor dedi. Aa, benim arkamdan bir gemi geçiyor. Babasına dönerek söyledi. Babası o sırada kaptırmış konuşuyor. Duydu ama duymamazlığa geldi. Annesine döndü. Büyük gemi geçiyor dedi. Annesi de kaptırmış sadece çocuğa... Böyle yarım yüz gülümsedi. Yani duydum şeklinde. Ama çocuğu kesmedi. Çocuk çok heyecanlı çocuk Olay çok büyük. Büyük <gülüyor> Evet. Babası da yeniden baktı. Büyük gemi geçiyor dedi. Şimdi babası şöyle bir bakar gibi oldu. Yine konuşmaya devam etti. Çocuk yine anneye döndü. Büyük yeme geçiyor dedi. Annesi. ha dedi. Çocuk kesin, kesmedi yani. İyice bozuldu. Babaya döndü. Büyük gemi geçiyor. Tamam oğlum sus be ya. Dedi. Duyduk dedi. İşte nice şaşırdı çocuk. Ya büyük yeme geçiyor. Yani bununla ilgilenilmez mi? Şimdi o sırada ben döndüm baktım arkama. Hakan'ın bir kırmızı büyük değil. Ama <gülüyor> öyle olsa olan... <Onun> büyük. <gülüyor> Ama öyle Hakan'ın algılaması. Büyük yeme geçiyor. Şimdi ben ne olup bittiğini çocuğun gözüyle çok önemli bir şey. Neden önemli? Çünkü paylaşılmayan bir şeyin anlamı yok. Çocuğun algılamasına önem vermiyorsan çocuğa önem vermiyorsun. Çocuğun algılaması yoksa o çocuk yok ve çocuk bunu varoluşuyla biliyor. Orada o var olma mücadelesi içerisinde müthiş bir savaş veriyor. Ve çocuk yeniden babasına döndü. Büyük gemi geçiyor dedi. Babası ne yapacağını şaşırmış vaziyette biraz öfkeli bir şekilde çocuğa bakarken Allah'tan oradaki bayanlardan birisi Hakan dedi. Çocuk baktı. Büyük gemi geçiyor değil mi dedi. Evet dedi. Koskocaman bir gemi değil mi dedi. Evet dedi. Ve bitti. İşte olay bu. Şimdi bu o kadar önemli ki bence. Yani hakikaten çocuğun ne olmasını isterim falan filan hadisesi var. Yani çocuğun varoluşu zaten yaşadığı takdirde bir oluşa doğru gidiyor. O varoluşu takip edebilmek, o süreçlerin farkında olmak, aslında teçhizat tamam. Sadece o ufak noktalarda beraber olmak. O yolculuğun beraber olmasını istiyor hakikaten. Küçük Hakan'ın öyküsünü paylaşmak istedim. Gerçekten bu benim için son derecede. Böyle burucu bir şeydir. Her seminerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir yani, ana baba olarak çok önemli. Çok basitmiş gibi geliyor. Çok ufak bir şeymiş gibi geliyor ama bunlardan yüzlercesi oluyor. ve Bu yüzlercesi içerisinde de biz hakikaten böyle bir şey yapıyoruz, yürütüyoruz. Değerli izleyenler bu sohbete önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Size güzel bir hafta diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize devam etmek istiyoruz değil mi? Evet. evet, evet. O, oldu.